723. konu, İyad bin Unmun devlet başkanlarına saygı hususundaki hadisi, Dara şehri Müslümanlarca fethedildiğinde İyad bin Un oranın ateşperest valisini dövdü, bunun üzerine Hişam bin Hakim onu azarlayarak, bu adamın niçin dövdün, yazık değil mi, dedi, ancak birkaç gün sonra özür dilemek üzere onun yanına gelerek şöyle dedi, sen Hazreti Peygamberin, kıyamet gününde insanların en şiddetli azap görecek olanı dünyada insanlara en şiddetli ve sert davranan kişidir, buyurduğunu duymadın mı? İyad da ona şunları söyledi. Ey Hişam, biz de senin gördüklerini gördük ve duyduklarını duyduk. Sen kiminle sohbet etmişsen biz de onunla sohbet ettik. Peki sen Hazreti Peygamberin şöyle buyurduğunu işitmedin mi? Kim otorite sahibine nasihat verecek olursa, bunu halkın huzurunda açıkça söylemesin. Elinden tutarak onu tenha bir yere götürüp öyle söyleyin. Şayet emir sahibi onun nasihatlarını kabul edecek olursa ne âlâ, aksi takdirde o kişi vazifesini yerine getirmiş olur. Sense ey Hişam, Allah'ın sultanına karşı gelmek cesaretini gösterdin. Peki onun seni öldürmesinden korkmadın mı, sen kendini Allah'ın sultanına öldürtmek ister misin?